Kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehlibeyt, peygamberin ev halkı, Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ayeti kerimede geçen Ehlibeyt'ten kasıt Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. 34. ayet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 Kur'an tilaveti ve ilim ile meşgul olmakta zikir sayılır. Bu ayeti kerimede, hayalı kadın ve erkekler tabiri geçmektedir. Bir toplumda erkek ve kadınların hayasız olmaları ve ırzlarını, namus, iffet, şeref ve vakarlarını korumamaları, toplumda cahiliye, İslam öncesi belirtilerini gösteren hususlardır. Böyle bir toplum, ilim ve endüstride ilerlemiş de olsa, İslami ve insani seviye yönünden cahiliye toplumu durumundadır. Kadınlarının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 kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Allah ve Rasulünün herhangi bir konuda koyduğu bir hüküm varken hiç kimse onun aksine bir tercih yapamayacağı gibi, başkası için de isteyen yapsın, istemeyen yapmasın diye bir serbesti tanıyamaz, bir ideolojik fikri dayatamaz. Çünkü ideolojiler heva ve heves putunun söylem şekilleridir. Çünkü bu durumda yeni bir din icat etmiş ve sapıtmış olurlar ki,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 İnsanlardan korkarak içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşanıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki, bundan böyle evlatların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Kur'an'da ismi geçen tek sahabi Hazreti Zeyd bin Harise'dir. Hazreti Hatice tarafından satın alınıp Resulullah'a hediye edilmiş, o da onu azat etmiş, sonra da Zeynep binti Cahş radiyallahu anha ile nikahlamıştı. Peygamberimizin hatırı için evlenen Zeynep bir köle ile evlenmeyi kendisine yediremiyordu. Bunu da Zeyd'e söylüyordu. Zeyd artık buna dayanamayıp peygamberimizin, hanımını yanında tut demesine rağmen boşamıştı. Bu arada Hz. Peygamber Cenab-ı hakkın onunla evleneceğine dair kalbine bildirdiğini gizliyordu. Fakat onda gözü yoktu. Olsaydı daha önce kendisi alırdı. Ancak daha sonra Allah'ın emri üzerine onun ikâlamıştı. Burada az olan bir hikmetin İslam hukukuna ait bir hükmün ortaya çıkmasıdır. O da evlatlığın evlat hükmünde olamayacağı, dolayısıyla onun bir din kardeş olup,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 her şeyi hakkıyla bilendir. 41. ayet. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. 42. ayet. Onu sabah akşam tesbih edin. 43. ayet. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen odur ve sizin için bağışlama dileyende melekleridir. Allah Mü'minlere çok merhamet edendir. Ayette karanlıktan aydınlığa derken, cehalet, küfür ve şirkten, ilme ve İslam'a uygun hayata kastedilmiştir. Yine ayette geçtiği gibi, melekler mü'minlerin bağışlanmasını ister. 44. Ayet Mü'minler, ona kavuştukları gün, Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır.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 sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Kendileriyle nikahlanıp da gerdeğe girmeden ve mehirleri belirlenmeden önce boşanan kadınların uygun hediyelerle gönülleri hoş edilmelidir. Eğer mehirleri belirlenmiş ise o zaman mehrin yarısı verilir. Ancak kendileriyle,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 çok merhamet edendir. Ayette geçen elinin altındaki kadınlardan kasıt, Hz. Safiye ve Cüveyriye. Hz. Peygamberin hanımları müminlerin anneleri olup, kimseyle evlenmediklerinden onun yanında kalmalarına Allah müsaade etmiştir. 51. Ayet Resulüm, onlardan dilediğini nöbetinden geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından,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 ceza vermede acele etmeyendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nisa suresinin 3. ayeti gelinceye kadar istediği kadar kadınla evlenebilmesi mümkün iken en genç ve enerjik çağlarında yani 25'ten 55 yaşına kadar tek evli olarak yaşadı. Ancak 55 yaşında Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe ile evlenerek kendisini ikinci hanım olarak aldı. Bu ise kız olarak aldığı tek hanımıdır. Bundan sonra hayatının kalan kısa müddeti içinde çeşitli sosyal ve siyasi sebep ve maksatlarla hanımlarının sayısı 9'a kadar ulaşmıştı. Ancak meşru şartlara uygun olarak 4'e kadar evlenmeye müsaade eden ayeti kerimeden sonra yalnız peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olarak hanımları yanında kaldı. Çünkü peygamber hanımları müminlerin annesi olup kimseyle evlenemezdi. 52. Ayet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 siz de onun için tam bir teslimiyetle salat ve selam getirin. Yüce Allah'ın peygamberine salavatı, ona rahmet etmesi ve onun şanını yüceltmesidir. Meleklerin salavatı, peygamberin şanını yüceltme ve müminlere bağış dilemesidir. Müminlerin de, Hz. Peygamber'e salat ve selam getirmesidir. Selef imamlarına ve müfessirlere göre bu emir, hükmün vacip olduğunu ifade eder. Salat ve selam, Allah'ın rahmetine, peygamberin şefaatine ve duaların kabulüne vesiledir. İsmi anılınca salavat getirmeyenlere gerek Hz. Peygamberin gerekse meleklerin bedduaları vardır. Salavat, Allahümme salli ala Muhammed demek, Selam, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demektir. Birçok çeşidi de vardır. 57. Ayet hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenleri, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. 58. Ayet Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. 59. Ayet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 daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam öncesi, cahiliyede, satılık köle, cariye kadınların vücutlarının çoğu çıplak bulunur, göz ve gönül doldurucu oluşuna göre fiyat biçilirdi. İslam'ın gelişiyle bu durumun kalkmasına rağmen, toplum ahlakını bozan çağdaşlık görünümü altında gönüllü cariyelerin, nikahsız metreslerin veya zevk Macera ve teşir düşkünü kadınların ortaya çıkıp çoğalması iffetsiz erkekleri hoş gelse de meydana gelen gayrimeşrulluklar ve neticeleri hakikaten çok üzücüdür. 60 ve 61. ayetler. Andolsun ki münafıklar kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse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 Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 63. ayet. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. 64 ve 65. ayetler. Şüphe yok ki Allah kendisini veya hükümlerini tanımayıp küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş.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 Hayatı hiçbir tehlike olmadığı halde onların peşinden gidenler hesap gününde birbirine düşman olacaktır. 69. Ayet Ey iman edenler! Rasule karşı tıpkı Musa'yı iftira ile incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O Allah yanında yüzü itibarı olan idi. 70 ve 71. Ayetler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 Eğer insan ilahi teklifi unutur, nefsine uyar ve aklını putlaştırarak işlerini Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda değil de kendi heva ve hevesine göre yaparsa hem cahil hem de zalim olduğu bildiriliyor. 73. Ayet Böylelikle Allah bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek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 Her şeyden hakkıyla haberdardır. 2. Ayet Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten inedi de, oraya çıkanı da, o bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. 3. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez, dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için,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 Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Bu timsaller burada put heykel olmayıp, Hz. Süleyman'ın bina ve eşyalarını süslemede kullanılan kuş, aslan gibi çeşitli figür ve motiflerdir. 14. Ayet Sonra onun ölümüne hükmettiğiniz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi.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 Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri ona, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab, demişti. 16. Ayet Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi buruk yemişli, acı ılgınlı, ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. Arımseli şiddetli yağmur sularının su setlerini yıkamasıyla meydana gelen sel demektir. Ayette adı geçen sidreye Arabistan kirazı denilir. Yaprakları gölgelik veren bir ağaçtır. 17. ayet. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık.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 Bu, Sebelilerin Allah'a karşı isyankar bir tavırla istekte bulunmaları yüzündendir. 20. Ayet Andolsun ki iblis, onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında, hepsi ona uymuşlardı. 21. Ayet Halbuki onun, kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inanan ile,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 yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. 25. Ayet De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. 26. Ayet De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adalet ile hükmedecektir. O, en adil hüküm veren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 ''Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.'' Matta İncil'inde Hz. İsa kendisi hakkında ''Ben İsrailoğullarının koyunlarından başkasına gönderilmedim.'' demiştir. Bunun gibi bütün geçmiş peygamberler kendi kavmine gönderilmişken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bütün alemlere gönderilmiştir. Bu husustaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi şöyledir. Önceki peygamberler yalnız kendi kavmine gönderildi. Bense bütün insanlara gönderildim. 29. Ayet İnkarcılar, Eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman? derler. 30. Ayet De ki,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 Zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk derler. Ayet-i Kerime'nin baş tarafında zalimler olarak anılanlar için son tarafta büyüklük taslayanlar ifadesi kullanılmıştır. Onların büyüklük taslamaları Allah'ın emirlerine itibar ve itaat etmedikleri içindir. Zalim olmaları da halkı kendilerine ve sistemlerine itaate zorladıkları içindir. Kelimenin zalimler şeklinde çoğul gelmesi ise, gerek benzerlerini, gerekse onlarla aynı safta bulunarak onları güç verenleri için almasındandır. 32. Ayet Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik, siz zaten günahkar kimselerdiniz derler.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 Resulünü inkarcılara karşı üzülmemesi için bilgilendirmektedir. 35. Ayet Bir de o refah düşkünleri, Biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz dediler. Allah'ın elçileri geldiğinde ilk karşı çıkanlar, oranın ileri gelenleri malından veya mevkiinden dolayı şımaranları olmuştur. Çünkü rahatlarına, lüks ve zevklerine düşkün olduklarından ve ilahi hakikatler kendi çıkarlarına ters geldiğinden kendi hayatlarına uygun, mevcut batıl düzeni koruma mücadelesi verirler. Burada Allah'ın değil ancak bizim dediğimiz olur derler. Ama onların düzeni örümcek ağ gibidir ki hepsi tarih içinde yok olmuşlardır. 36. Ayet Resulüm deki Şüphesiz Rabbim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 diyecek. 41. ayet. Melekler de senin şanın yücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil, sensin. Fakat onlar bize değil cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı, diyecekler. Allah'tan uzaklaşan ve ondan gelen hükümleri hiçe sayıp küfre sapan insanlar çeşitli devirlerde meleklere, cinlere, şeytanlara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 Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. İnkar edenlerin o gün ahirette arzu ettikleri şey, o günkü imanlarının faydasını görmek, böylece ateşten kurtulmak, cennete kavuşmak veya tekrar dünyaya gönderilip iyi davranışta bulunmak gibi boş temennilerdi. Fatır Suresi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 Çünkü riyasız, şirksiz iman, heva ve hevesten kurtulup Allah'a teslimiyeti yani emirlere tam itaati gerektirir. Kişinin amelinin sahih ve salih olmasını istemesi de imanın sahih olmasını isteme bilincindendir. Kötülükleri planlama ve yapma ise sahih iman ve salih amelle bağdaşmaz. 11. Ayet Allah sizi ilkin çeşitli cins topraktan,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 Ömrün artması salih zürriyet iledir. O salih zürriyet kendisinden sonra dua eder ve onun duasını Allahü Teala kişiye kadrinde ulaştırır. Yani sanki yaşıyor orada iyi amel yapıyor gibi olur. İşte ömrün artması budur buyurmuştur. 12. Ayet İki denizin suyu bir aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer.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 Allah'a saygı duyar ve O'nun azabından korkarlar manasını içermektedir. 19, 20 ve 21. Ayetler Ne kör ile gören, ne karanlıklar ile aydınlık, ne de gölge ile sıcak bir olur. Bunlar müminle kafir, hak ile batıl, cennetle cehennem gibi birbirine zıt şeylerdir. 22. Ayet Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Onlar ruhen manen ölüdürler. Yahut kulakları duysa bile yine İslam'ın hakikatlerine karşı duyup da anlamayan diğer yaratıklar gibi olurlar. 23. Ayet Sen sadece bir uyarıcısın. 24. Ayet Şüphesiz ki seni,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 Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Bu ayeti kerimede Allah'tan ancak alimlerin korktuğu bildirilerek, onlar talit edilmekle beraber onların sorumluluklarının büyük olduğuna da işaret edilmektedir. Çünkü Allah'ın yüceliğini gereği gibi bilip, ona saygı gösteren ve emirlerine uygun yaşayanlar gerçek alimlerdir. Onlar müminleri kıbleye yönelttiği gibi ifade ettiği anlamıyla da tevhide yöneltirler. Bunu Allah'ın emirlerine müdahale eden, kısıtlayanların çizgisinde değil, rasullerin gönderilme gayesi olan tevhid mücadelesini rehber edinerek yaparlar. Diğer yönüyle de Allah'a saygı duymayan, emrine uygun yaşamayanlar, O'nun yüceliğini bilmeyenlerdir. O'nun hükmüne bağlı olanın yeri ise cennettir. İlim edinmeye gelince, insanın aklını, düşüncesini aydınlatan fen ilimleridir. Gönlünü aydınlatansa, Din ilimleridir. Sadece fen ilimleriyle beslenen insan, hile, şüphe ve çıkarcılığa yönelir. Menfaat perest olur. Sadece din ilimleriyle eksik kalınır. Her ikisiyle birlikte insan yücelir ve mutluluğa ulaşır. 29. Ayet Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar,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 Hasan-ı Basri, ayet-i kerimedeki kendine zulmeden yazık edeni münafık, diğer bir rivayette fasık diye tefsir etmiştir. İnsanın münafıklıktan kurtulabilmesi için sözüyle işi ve bilgisi arasında çelişki olmaması lazımdır, demiştir. Ortada kalan muktesid kelimesini de kah sevap, kah günah işleyen diye açıkladığı rivayet edilmiştir. 33. Ayet Mükafatları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 İkinci ve Üçüncü Ayetler Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki, Resulüm, hiç şüphesiz sen, gönderilmiş peygamberlerdensin. Dördüncü Ayet Dost doğru bir yol üzerindesin. Beş ve altıncı ayetler Bu Kur'an, yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından, babaları tevhid ile uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi, Içindir. Bu uyarılmama aslında asırlarca peygambere ulaşamama bakımından olduğu gibi tevhid tebliğinin yasak edilmesiyle de olabilir. Çünkü Arap müşrikleri tevhide karşı çıkıyorlar, kelime-i tevhidi söyleyenlere müşrik putçu düzene karşı olduğunu söylüyorlar, Allah ve Resulüne bağlılığını bildirenlere işkence ediyorlardı. 7. Ayet Andolsun ki onların inkarlarından dolayı Çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. 8. Ayet Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağılar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. 9. Ayet Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. 10. Ayet Onları azaba karşı uyarsan da, uyarmasan da birdir, iman etmezler. 11. Ayet Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen,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 Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. Bu şehrin Antakya, elçilerin Hazreti İsa'nın havarileri, muhatapların Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındakiler olduğu söylenmiştir. 14. Ayet O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçi ile o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, Gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. 15. Ayet O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. 16 ve 17. Ayetler Elçiler dediler ki Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife Açıkça tebliğden başkası değildir. 18. Ayet O şehirliler, Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz, Mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, Recm ederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, Dediler. 19. Ayet Onlar da,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 Sen de mi onların dinindensin?" diyerek karşı çıktılar. İbni Cerir taberi konuşmada "Ey elçiler!" diye elçilere hitap etmenin mana bakımından daha açık olduğunu söylemiştir. 26 ve 27. ayetler. Şehililer tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında "Gir cennete" denildi. O da "Keşke kavmin ''Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi.'' dedi. Öyle ölenler vardır ki yakınları ağlayıp üzülürken o kendisine ikram edilen nimetlerle sevinir.